Allahu biallah min shaitanir ve nashtainuhu ve nashtafiru ve naso'uz biallahi min shuurur anfusina Men yehdihillahu falamudillala ve men yebil falahadiyla. Ve eşşadu a na ilahillallah wa atahu la shirkila ve eşşadu a na abduhu wa rasuluh. Ama bat. Fina istaqal hadis kitabullah ve khair alhadiyeh du muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ve şerrel umuri ha ve kulle muhtesetin bid'â, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin finnâhâ. Evet, Albaniyat dersimizde davetin maslâtı için bazı sünnetlerden taviz verilemez mi? İçeriği ile ilgili bir soru var. Şöyle sorulmuş, İslam davetçisinin sünnet meselelerinde sert olmasının ve sünnete uygun meselelerin tercih edilmediği ortamlardan mümkün mertebe uzaklaşmasının gerektiği, söyleniyor. Sünnete yaklaştırmak için onun uzak bir siyasetin olması gerektiği de söyleniyor. Bu doğru mudur? Davet meselelerinde bu faydalı mıdır? Eğer böyleyse bizim ona tabi olmamız caiz midir? Sünnet üzerine hırs göstermekle bu görüşü nasıl bağdaştırabiliriz? Cevap Elbani rahmolla şöyle diyor. Hakikatte özellikle genel anlamıyla Müslümanın geçici bir süre olsa dahi sünnetten yüz çevirmesi caiz değildir. Müslümanın özellikle davetçi ise veya öyle olduğu söyleniyorsa, İslam'ı parçalara bölmeden İslam'ın tamamına davet etmesi gerekir. İnsanlara İslam ile alakalı olan her şeyi açıklaması gerekir. Lakin durum şöyle denildiği gibidir. İlmi talep eden çok olsa da onu tahsil etmek için ömür kısadır. Bundan dolayı en önemli olanları öne alınır. En önemli olan, Davetçinin davette en önemli olan şeye öncelik vermesi ve böylece sırayı takip etmesidir. Lakin bir münasebetle dinin esaslarında olmayan bazı dini hükümlerde muhalefet eden bazı insanların bir hatasını görebilir. O vakit iyiliği emretme ve kötülüğü yasaklama vaktidir. Siyaset adı altında bunu gizlemesi caiz değildir. Sadece o münasebetle sünnete davet eder. Lakin Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğüt ile çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Nail Suresi 125. Ayet Allah Azze ve Celle bir şeye çağır, bir şeyi terk et dememiştir. Ancak hikmet ve en güzel öğütle davet etmeyi emretmiştir. Mesela mescitte namaz kılan birisi var da, onun yanında yaşı küçük bir gencin altın yüzük takmış olarak namaz kıldığını görürse, bazı insanlar davetteki siyaset gerekçesiyle susmak gerektiğini, ve namaz kılan bu gencin bu muhalefeti hakkında öğütlenmemesini uygun görürler. Bu şer'i siyasettendir. Peki onu gören ona ne zaman nasihat edecek? Onu bir daha göremeyebilir. Bu yüzden mesele ve olaylar birden çok tekrar eder. Önceki cevapta söylediğim şahsın durumunda olduğu gibi, eğer kişi kendisini İslam davetçisi olarak görüyorsa, yani ilim sahibi ise bunun manası, onun İslam'ın bir kısmını terk edip diğer bir kısmına davet etmesi caiz değildir. Lakin daha önemli olanı, önemli olana öncelemesi gerekir. Bu kaçınılmazdır. Lakin bir münker görür. Bu konuda bir gün, iki gün, üç gün, dört gün susar. Bu bir ay, iki ay sürer ve bunun davetin siyaseti, maslahatı olduğunu iddia eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamandaki ve salih selef'in zamandaki durum böyle değildi. Bu konuda kural ancak şu iki açıdan konulur. Birincisi, üslup açısındandır ki, Az önce ayeti işittiniz. Yani hikmetle güzel öğütle çağır. Diğeri de emrin genel kapsamlı olmasıdır. Bu genel emir her şeyi kapsar. Zira bu konuda gerçekten çok naslar vardır. Bunların en meşhuru hepinizin bildiği şu hadistir. Sizden bir münker görürseniz onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buuzetsin ki bu iman en zayıfıdır. Müslim rivayet etmiştir. Bir münker görüp de onu eliyle değiştirmeye gücü yetmeyen İkinci mertebeye iner ve kötülüğü diliyle, ayette geçtiği gibi en güzel şekilde değiştirir. Eğer buna da gücü etmezse iş kalbine düşer ki bu da iman en zayıfıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davetin hikmeti gereği veya davet siyaseti gereği olarak sus dememiştir. Bilakis gücün yettiğince demiştir. Münker'i değiştirmeyen ne şekilde gücün yetiyorsa onu yap demiştir. Soruda geçtiği gibi sünnete muhalefet edene karşı bize düşen şey açıklamadır. Sonra sen onlar üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Gerçekte problem İslam'ı parçalara ayırma ve onu iki kısma bölüp, bir kısmına acil olarak davet etme, diğer kısmına daveti erteleme yahut ona daveti ağırdan alma problemi değildir. Sorun bu değildir. Özellikle de bu konuda İslam'ın acil olarak davet edilmesi gereken konuları ve İslam'ın daveti ertelenmesi yahut davet edilmemesi gereken konuları şeklinde tasnif eden bir kitap yoktur. Davet siyasetinin gerekleri olarak iddia edilen şeye dair, Yine bir kitap yoktur ve böyle bir kitabın olması da mümkün değildir. İddia edilen bu şey İslam'ı hemen davet edilecek kısım ve ertelenilecek yahut davet edilmeyecek kısım şeklinde ayırma isteğidir. Bu taksim nereden çıkmıştır? Delili nedir? Böyle bir şey Müslümanların en büyük alimlerin yapmaları ve onlardan bunun iştirilmiş olması gerekirdi. Onlar neredeler? Bizler biliyoruz ki davet görevini üstlenenler çok azı dışında İslam'dan bir şey bilmiyorlar. Sonra da onlar bizzat kendileri bu kaydaya muhalefet ediyorlar. İşte ben açıkça söylüyorum. İslam'ı öncelikli başlanması gereken önemli kısım ve meşgul olunmaması gereken kısım diye iki kısma ayırmaya davet eden bu kimseler bu teorik kaydaya kendileri muhalefet etmektedirler. Bizler onların İslam'ın birinci kısmı olan en önemli kısma dahil olmayan meselelere davet ettiklerini biliyoruz. Biz bu konuda çok fazla konuştuk. Bu yüzden bu kadarıyla yetiniyoruz. Bu da yeterlidir. Alemlerin Rabbi olan Allah hamdolsun. Yani bu e, özetle Elban Rahim söylemek istediği şey şu, e, bilinçli bir davetçi, ilim sahibi olacak zaten, bilinçli hareket edecek. Bu bilinçli hareketinde de e, tercih kendisindeyse, yani öğretme sıralaması gözetecekse en önemli olanları önceler. Bunu gözetir. Ama karşısına bir durum çıktı. Yani karış çıkması gereken veya öğretmesi gereken bir durum çıktı, bir mesele çıktı. Bu öncelikli en önemli meselelerden değildir diyerek bunu atlayamaz. Bazıları böyle şeyler uyduruyorlar. Mesela önce tevhid sözünü batıl bir şekilde yorumlayanlar böyle ele alıyorlar. Mesela fiili olarak sünnete ittiba edilmesi, şeriata tabi olması gereken konularda Bunlara hiç girmiyorlar. Ne yaparsa yapsın işte başa açık geçsin, sarıksız olsun, pantolon giysin hiç mesele değil. Önemli olan tevhid önce tevhid anlasın, Allah'ın isimlerini, sıfatlarını kabul etsin falan filan. Önce tevhid olsun. Önce tevhid böyle anlıyorlar. Böyle aksetmek istiyorlar. Elbani böyle bir düşünceye reddiye veriyor esasında burada. Hayır. İslam bir bütündür. Şimdi mesela örnek verelim. Delil olarak getiriyorlar. Muaz bin Cebel radıyallahu Yemen'e gitmez. Ne diyor Allah Resulü aleyhisselatü Öncelikle onları neye davet et? La ilahe illallah. Bunu kabul ettiklerinde işte namazı, sonra zekatı diyor değil mi? Bak diyor Peygamber aleyhisselatü vesselam tevhide öncelik verdi. Davette önce tevhid. Tamam doğru. Ama Muaz bin Cebel radıyallahu anh, bu tevhidi anlatıncaya kadar, onlar la ilahe illallah anlayıncaya kadar namazı mı terk etti? Sarığı mı terk etti? İslami kıyafeti mi terk etti? Burasına gelmiyorlar. Halbuki bu kimseler bunu istiyorlar. Yani insanlar tevhid anlasın diye sen kendin tavz vereceksin. Sana farz olan bazı şeyleri yerine getirmeyeceksin. İşte bu ona karşı bir reddiyedir. Evet, diğer bir soru. Değerli şeyh, Selefi Akide'ye davet eden bazı İslami cemaatler, Genel bir emir yani başkan ve alt emirler tayin ediyorlar. Bağlıların da bu emirlere uymakla sorumlu tutuyorlar ve diyorlar ki muhakkak ki bu şer'i emirliğe itaat etmek vaciptir. Ona isyan etmek Allah ve Resulüne isyan etmek demektir. Bu konuda kim benim emirime isyan ederse bana isyan etmiş olur hadisinin delil getiriyorlar. Bu konuda cevabınız nedir? Elvan ı Rahim Allah şöyle cevap verdi. Bu istediği yerinde olmadığı açıktır. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emirime isyan eden bana isyan etmiş olur. Bu emir bizzat kendisinin sayısı binleri veya milyonları bulan insanlardan bir topluğa tayin ettiği emirdir. 12 kim emir tayin etti? Yani bunu Allah Resul tayin etti de bu emiri kim tayin etti? Piyat toplayan bu kişiyi. Muhakkak ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara gönderilmiş olan Rasul'dür. Bir emir tayin ettiği zaman şüphe yok ki o emire ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra gelen halifeye itaat etmek vacip olur. Onun hükmü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmü olur. Öncelikle ona itaat etmek gerekir. Zira Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan yetki sahiplerine de. Nisa el dokuzuncu ayet. Rasule itaat etmek tıpkı Allah Azze ve Celle itaat etmek gibi mutlak olarak vardır. Bu yüzden Allah Teala itaat emrini tekrar ederek Allah'a itaat edin, Rasule itaat edin buyurmuştur. Sonra yetki sahiplerine itaat emrederken yetki sahiplerine de itaat edin dememiştir. Yani itaat emrini tekrar zikretmemiştir burada. Çünkü kitabeye sünnete bağlı olarak Allah ve Rasule itaate bağlı olarak bir itaat yetki sahiplerine. Çünkü onlara itaat, Rasule itaat gibi bağımsız değildir. Yetki sahibine itaat ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmelerine bağlı olarak söz konusudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim emirime itaat ederse bana itaat etmiş olur. Kim de emirime isyan ederse bana isyan etmiş olur buyurmuştur. Bu hadisin herhangi bir açıdan özel bir takım metotlar ve yollar olan bütün cemaatlerin bir din üzere olsalar dahi kendilerine bir emir tayin etmelerine delil olması sahih değildir. Bu caiz değildir. Zira bu durum Müslümanların, ayrılıklarını, uzaklaşmalarını ve parçalanmalarını artırır. Kendisine itaat edilmesi vacip olan emir ancak ilk imamın tayin ettiği emirdir. Dikkat edin o ilk imam Müslümanların halifesidir. Bunun için ben daima şunu söylerim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemler mutlak veya genel kapsamlı olarak gelen hadislerin Salih Selef'in bu hadislere dair uygulamaları ışığında açıklanması gerekir. Salih Selef'in ancak bir tane imamı vardı. Bu imamların altında şüphesiz devletin meselelerini, bu imamın uygun gördüğü şekilde idare eden emirler de vardı, valiler de vardı yani. Bu emirlerin büyük idare makamında imamın ortakları olmadıklarını söylememiz yerinde olur. Yani valiler halifenin ortakları değiller, yetkili ortak değildirler, onun altındadırlar. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Sayın Müslim'de rivayet edildiği gibi iki halifeye bir adet edildiği zaman ikincisini öldürün buyurmuştur. Yani valiler emir gibi, halife gibi aynı yetkide olsaydı valilerin öldürülmesi gerekirdi bu manada. İki halife yani her birinin emrin bağlı bir cemaatin e, olduğu iki emir bulunmasının caiz olmayacağına dair bu hadis açıktır. Söylediğimiz gibi böyle bir durum insanlar arasında ayrılık ve sapıklığı artırır. Nitekim Müslümanlar emirliğe uygun olan birliklerini muhafaza etmek şeklinde devam etmişlerdir. Bundan sonrası anlattığımız gibi Müslümanların maslahatının gereğine göre gelişmiştir. Bu zamanda meydana gelenler ise düşünülmesi fakat aldanılmaması gereken bir durumdur. Zira bunun sonunda Müslümanlar gruplara ve fırkalara ayrılırlar. Allah azze ve celle Kerim kitabında açıkça şöyle buyuruyor. Sakın dinlerini parçalayan, fırka fırka olan ve her fırkası kendi elindekili sevine müşrikler gibi olmayın. Rum 30-31. ayetleri. Bizler farklı hedefleri olan cemaatler olmasına karşı değiliz. Mesela Müslümanların akidelerini düzeltmek, anlayışlarını ve ibadetlerini tasih etmek gibi görevleri üstlenen bir cemaat bulunmasına karşı çıkmayız. Yine diğer bir cemaatin Müslümanların bedenlerini kuvvetlendirme maksadıyla spor araçlarını kullanmak üzere yoğunlaşmasına karşı çıkmayız. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurduğu bilinmektedir. Kuvvetli mümin Allah kadında zayıf müminden daha sevimlidir. Her ikisinde de hayır vardır. Yine bugün iktisat denilen alanda çalışan bir cemaat, siyaset alanında çalışan bir cemaat veya daha başka cemaatler bulunmasına karşı değiliz. Lakin bunun bir şartı vardır. Bunların hepsinde kitap ve sünnet ışığında İslam dairesinde çalışmaları gerekir. Az önce bazılarına işaret ettiğimiz gibi kitap ve sünnet menhecine bağlı olmayan farklı özellikleri cemaatlere gelince bunun anlamı ümmetin fırkalaşmasını onaylamak ve bu ayrılıklara dini bir mahiyet kazandırmak olur. Bu ise kitap ve sünnetin açık ifadelerine aykırıdır. O zaman ilk halifeye biat edilmesinde olduğu gibi kendilerine biat edilecek emirler bulunması gerekmez. Haliyle her cemaatin bir düzeni olmasında bir mani yoktur. Zira bu düzen cemaatin meşru hedeflerine ulaştırır. Lakin halifelere has olan hükümler bunlar için geçerli olmaz. Soruda geldiği gibi onları emir olarak tayin edenler bu hadisi delil getirmeye kalkarlar. Bunun ardından da bazıları kendilerine biat ettikleri emirler için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu gibi hadislerini uygulamaya kalkarlar. Boynunda biat bağı olmadan ölen kimse cahiliye ölümüyle ölür. Yani bu emirliği icat edenler bu emirlere biat edilmediğinde de birilerini işte cahiliye üzere ölmekle tehdit etmeye kalkar. Bundan dolayı onlar biat ettikleri bir emir tayin ederler. Bu emir biat edilmesi gereken bir emir değildir. Müslümanların üzerine düşen şey ancak Güçlerinin ve ilimlerinin yettiği kadarıyla İslam toplumunun iadesi, yani İslam devletinin iadesi için çalışmaktır. Bu da böyle bir toplumun her Müslümanın biat etmelerinin gerektiği halife olan tek kişinin üzerinde kurulmasını gerektirir. Kendilerine bir emir belirleyip mensuplarına biatı zorunlu kılan, biat etmedikleri takdirde cahiliye ölümüyle öleceğini iddia eden bu cemaate gelince bu sözü yerinden saptırmaktır. Müslümanın böyle bir duruma düşmesi caiz değildir. Evet, burada bu konuyla bağlantılı olarak, yani bu emir tayin eden, biat isteyen e, kimselerle alakalı olarak e, ek bir soru geliyor. Menhece olarak kendilerine selefin menhecini belirlemiş olan bazı İslami cemaatlerde kendisini buna nispet edenler hata edebiliyor. Fıkhi ihtilafa düşebiliyor veya davetin sunulmasında hata ediyor. Bundan sonra da emiriyle veya lideriyle ihtilafından dolayı o uzaklaştırılıyor. Bu ayrılık kendisini cemaatin aslından ve menhecinden uzaklaştırır mı? Cevap Şu an işittiğim Müslümanların yalnızca bir meseledeki hatadan dolayı cemaatten veya selefi cemaatten ayrılmasına dair bu soruya gelince bunu ancak diğer gruplardan bulaşan bir hastalık olarak görüyorum. Bu ayrılık fıkıh ve İslam'ı anlama hususunda selefi menheci benimsemiş olan bazı İslami grupların kurallarındandır. Bu gruba ancak diğer grupların çoğalma ve küçük bir devletçik esas üzerinde toplanmaları galip gelmiştir. Yani onlar bir devlet gibi davranıyor. Yani halife gibi emirleri, halife gibi ee, öyle bir yapı onlara galip gelmiştir. Bu grubun başkanına itaatten ayrılan öncelikle uyarılır, ikinci olarak şu ve üçüncü olarak şu uygulanır. Bazen onu ayırmaya karar verilir. Böyle bir şey gerçekten Allah'ın kitabında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ve salih selef'in menhecine mensup olan bir cemaatin benimsemesi caiz değildir. Bizler hepimiz biliyoruz ki başlarında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin asabının geldiği salih selefimiz bazı meselelerde ihtilaf etmişlerdir. Böyle bir ihtilaf öncekiler onların aralarında fırka oluşmasına bir sebep olmamıştır. Sahabe arasında fırka oluşmamıştır ihtilafları sebebiyle. Veya farklı mezhepler, sonrakilerin ihtilafına gelince onlar da farklı mezhepler ve çeşitli yollar oluşmuştur ihtilaflarından dolayı. Onların çoğu kendi mezhebine muhalefet edenin arkasında namaz kılmayı caiz görmemiştir. Hatta fıkhi bir ayrıntıyı dahi kitaplarında dile getirerek o mesebin fıkıh metinlerinde şunu zikretmişlerdir. Mesebe muhalefet edenin arkasında namaz kılmak caiz değildir. Bu ibare Hanefi mezhebinde, Şafii mezhebinde, Şerh veya Ayşe kitaplarında mevcuttur. Öncelikle Selefin bilmediği, ikinci olarak Selefilerin haberdar olmadıkları ayrıntıları orada görmek şaşırtıcı hususlardandır. Çünkü Allah Azze ve Celle az önce işaret ettiğimiz şeyler gibisine düşmeye onları muhtaç bırakmamıştır. Muhakkak ki sahabe bazı meselelerde iftihar etmişlerdir. Bununla beraber onlar tek bir imamın arkasında namaz kılıyorlardı. Sonrakilerde ise eserlerini mihraplarda görüyoruz. Hatta bugün büyük mescitte dört tane mihrap görürüz. Birinci Mihrap Hanbelilerin, ikincisi Şafiilerin, ortada olan üçüncüsü Hanefilerin ve doğu tarafında olan dördüncüsü Mihrap Malikilerindir. Çünkü onların bu ülkede sayıları azdır. Suriye'deki bir zamanki durumdan bahsediyor. Büyük mescitte insanlara yakın bir zamana kadar Fransızlar Suriye'yi sömürge haline getirene kadar Hanefi imam namaz kıldırıyordu. Suriye'de Osmanlı'dan insanlara miras kalan durum bu idi. Zira Osmanlı'nın tamamı Hanefi mezhebindeydiler. Fransa Suriye'yi işgal edip sonra oraya kendi zamanlarında Şam diyarının muaddesi olduğunu söyledikleri Bedrettin el-Haseni Has, e, aslında Hüseyin diyor da Bedrettin el-Haseni Haseni'nin çocuklarından Tacuddin el-Hüseyini adındaki Cumhurbaşkanını yerleştirdi. Şu an konumuz bu değildir. Önemli olan şudur. Şeyh Tacuddin bin Bedrettin başında bir fes üzerinde beyaz bir sarık bulunan bir cumhurbaşkanıydı. Çünkü o böyle yaşıyordu. Bu durum Fransa'nın siyasetine uymaktaydı. Zira onlar kendileri tarafından bu ülkenin sömürgeleştirilmesini kolayca kabullendirdiler. Bunun için Müslümanlardan sarıklı bir şeyi Cumhurbaşkanı atamayı uygun gördüler. Yani e, tutup komünist getirmiyorlar. Halka kendi ideolojisini sindirebilmek için onların benimsediği birini satın alıyorlar bir yerde. Bu adam Şafi'ydi. Namazın düzenini değiştirdi. Yani Hanefi bir ülkede Şafi bir cumhurbaşkanı. kendi kendime göre yani bir, bir şekilde ayrılığın tohumunu ekiyorlar. Şafi imam Hanefi imamdan önce namaz kılıyordu. Bu mezhep tasubunun sonucudur. Bu konuda söz uzundur. Şu an hızlıca işaret etmekle yetiniyorum. Salih selefe gelince onlar tek bir el gibi ve tek bir topluluk halinde tek bir imamın arkasında namaz kılıyorlardı. Bazen bu imam görüşünde hatalı da olabiliyordu. Onlar da Hanefilerde, Hanefilerle Şafiler arasında sürüp giden ihtilaflardan daha fazlası da bulunmaktaydı. Yani ihtilaflar vardı Sabiler arasında. Evet. Mesela Hanefi bedenin herhangi bir yerinden e, burun kadar, yani burnu aşacak kadar kan çıkmasını abdest bozucu görürler. Şafiler ise bunu abdest bozucu görmezler. Lakin Selet'ten bazıları, sahabenin cumhuru bu görüşte değildi ve onlardan sonra ümmet bu usta icma etmişlerdir. E kişinin eşiyle cima de inzal vaki olmaması halinde guslu gerekli görmezler. Sahabenin büyüklerinden bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisindeki gibi söyleyen cumhur'a muhalefet etmişlerdir. İki sünnet yere kavuşunca inzal olsun ya da olmasın gusul gerekir. Bu hadis ayrıca kadınların sünnet olmasının meşru olduğuna da gösteriyor. Sünnet yeri. hitanan ifadesi kullanılıyor. Erken sünnet yeri, kadın sünnet yeri diye. E, o meselemiz değil. Bu hadis Müslim'de Ebu Musa radıyallahu bu hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisini nesketmiştir. Su yani gusül ancak sudan yani meninin inzalinden dolayıdır. Bu hadisi nesketmiştir bu. Bazı sabiye bu ikinci hadisi olan su ancak sudan dolayı gerekir hadisi ulaştığından eşiyle ilişkiye girip de inzal olmayan kimsenin sadece abdest alması gerektiğini fetva veriyordu. Gusülü ise farz görmüyordu. Lakin kendilerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diğer bir hadisi ulaşan sahabeler vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Sünnet yeri sünnet yerine temas edince inzal vaki olsun ya da olmasın gusül gerekir. Bununla beraber bu görüşlü olanlar bundan dolayı gusülü gerekli görmeyenlerin arkasında namaz kılıyorlardı. Bu daha çok bugüne gelince kadar mezheplerin arasında mevcut olan ihtilaflara benzemektedir. Lakin selefin ihtilafı ile sonrakilerin ihtilafı arasında büyük bir fark görüyoruz. Selefin ihtilafı iştihada dayalı, fıkhi bir ihtilaftı. Lakin bedeni olarak ayrılık getirmemiş, onları bölmemişti. Bu yüzden tek imam arkasında namaz kılıyorlardı. Yani düşünün mesela yani fiili, örneklerini biliyorsunuz. Ömer Bin Attab Radyalan bir mecliste üç talak hakkında fetvası var. Yani bu sünnete aykırı, hadise aykırı bir fetva deyip cemaatten mi ayrılıyordu insanlar? Hak bile bildi ilam ediyordu. Veya diğer meseleler olabilir. Temettüatçi meselesi olabilir, başka konular olabilir. Veya Osman Radyalan'ın işte e, bidat olarak şu, e, itham edilen cuma namazında ikinci ezan meselesi İbn-i bidattır diyordu. Cemaatten mi ayrılıyordu? Yani cemaatten ayrılmak başka bir şey. Yani ihtilaf, fırka başka bir şey. Fıkhi ihtilaf başka bir şey. Bunların e, arasında ayrılması lazım. Evet. Evet. Selefin ihtilafıyla sonrakilerin ihtilafı böyle bir e, fark gösteriyor. Bundan dolayı sonrakilerin Selefte miras olarak aldığı akidelere dair düzgün akide kitaplarında şöyle geçer. Her iyi veya günahkar her imam arkasında namaz kılınır. Yine iyi veya günahkar herkesin cenaze namazı kılınır. Akide metinlerinde bu geçer. Bunu merfadis olarak rivayet edenler var. Mesela bu var böyle ben. Fakat isnadı çürüktür bunların. Ama şu bir hakikat yani e, menhece olarak benimsenilmiştir bu. Bizler şu an bazı sahabelerin görüş veya adına, eee, adında halifeye muhalefet ettiğini söyleyebiliriz. Bununla beraber o Müslümanların cemaatinden uzaklaştırılmış mıdır? Alemlerin Rabbi olan Allah için hayır, asla. Örnek Ömer radıyallah bazı meselelerde ihtihad etmiş, genelinde isabet etmiş, çok azını hata etmiştir. Bu az hatalarından birisi Müslümanlara hac ve umreyi birleştirmekten yasaklamasıydı. Onlara ifrat haccı yapmalarını emretmişti. Halbuki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki yoldan hac ve umreyi birleştirmeyi kabul etmişti. Birinci yol Kur'an'dır. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ancak ihram anında hedi kurbanını yanında getiren kişi için onaylamıştı. Hedi kurbanı getirmeyen ise haccının fes olacağını emretti. Bu bir çeşit temeddu idi. Yanında kurbanlık getirerek hac ile umrenin arasını birleştirmek bir temeddu'dur. Diğer bir temedduğu, Anlam olarak daha geniş kapsamlı ve zorluğu kaldırıcıdır. Hacdan önce umre yapılır. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in veda açısında insanlara tebliğ ederek açıkladığı en son durumdur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu bilinmektedir. Şayet arkamda bıraktığım şu iş bir daha önüme çıksaydı yanımda hediye getirmezdim. Öyleyse ihramdan çıkın. Bukhari ve Müslim Cabir Radyoğan'tan rivayet etmişleridir. Cabir Radyoğan dedi ki bunun üzerine insanlar ihramdan çıktılar. Burdanlıklar, yaktılar ve hanımlarına yaklaştılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu veda haçında söylemişti. Bu hac Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisine vahiy gelmesinden sonra yaptığı tek hac idi. Ve bu hükmü apaçık bir şekilde açıklamıştır. Bununla beraber Ömer radıyallahu anh daha çok yenilmesi... Allah'ın beytul haramına daha çok sefere çıkılması ve hac ile umrenin arasını iki ayrı yolculukla ayırmaya hırs gösterilmesi görüşündeydi. Zira böylece insanlar mescidi ziyareti tekrar edeceklerdi. Şüphe yok ki bunda o günkü İslam ümmet için dini bir maslahat vardı. Ben şu an şöyle demeyi önemsemiyorum. Bu hatalı mı yoksa isabetli bir iştahat mıydı? Yani bunun önemi yok. Onu bir mecliste üç, talağı, üç talak sayması hakkındaki iştahatı da böyledir. Bu şeri siyaset doğru muydu değil miydi? Bunu da şu an önemsemiyoruz. Bizim için önemli olan bu değildir. Çünkü bu o an için geçici bir siyaset olabilir. Ya tek bir zaman ve tek bir mekanda olmuştu ya da bir zamanda farklı mekanlarda olmuştu. Sonra bu siyaseti gerektiren sebep ortadan kalktı. Bunu önemsemiyorum. Lakin önemsediğim şey Ömer Radyalı'nın bu siyasetini örnek alarak bu iki meselenin kıyamet gününe kadar Müslümanlar için devam ettirilmesi doğru mudur? Şeriat ters çevrilir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem refikül çıkarılırken bir talak sayılmasına rağmen bir mecliste üç talak, üç talaktır denilir. Müslümanın dine aykırı olan bu hükmü kabul etmesi mümkün değildir. Onun bu ancak Ömer radiyalarının isabet ettiği bir iştahıdır demesi yeter. Bundan sonra bu fetvaya sığınması ise caiz değildir. Delil Allah azze ve celle'nin açık olan kim hacca kadar umre yapıp faydalanmak isterse kolayına gelen kurban kesmesi gerekir. Bakara 196. ayetine rağmen Umre'yi hacca birleştirerek temeddudan men etmektir. Sonra Ömer Radyalan kendisinden bir rivayet nakledilmiş olsa da uygun gördü bu şerit siyaset üzere vefat etti. Şayet din heva ile olsaydı elbette bu rivayetin sayı olmasını temenni ederdik. Zira o şöyle demiştir. Ömer Radyalan üç şey temenni etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kelale hakkında sormuş olmayı, bir mecliste üç tala, üç tala kabul etme görüşünden dönmüş olmayı ve insanları Umre'yi hacca ekleyerek temaddu yapmaktan, yasaklamasından dönmüş olmayı temenni etti. Ömer radıyallahu bu rivayet edilmiş. Fakat isnadı zayıf, şayet heva ile hareket etseydik bunu delil getirmek isterdik diyor Elbani. Rivayet zayıftır, onun hakkında sayı olmasını isterdik. Lakin bu kesin olarak söylenemez. Özellikle Osman radıyallahu bu siyaseti ikinci halife olan Ömer bin Hattab radıyallahu'dan miras olarak kalmıştır. Müslimin sayinesinde şöyle gelmiştir. Ali radıyallahu Osman radıyallahu insanlar temettüdan yasakladı ulaşınca ona gitti ve şöyle dedi. Sana ne oluyor da insanlar temettü yapmaklarını yasaklıyorsun? Halbuki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bunu yaptık ve lepek Allahümme bi umratin derdik. Osman radıyallahu anh, halife, Ali radıyallahu ise ona biat etmiş birisi olduğu halde karşı karşıya geldiler. Osman radıyallahu anh, bu sahabenin uzaklaştırılmasına mı hükmetti? O kendisine muhalefet etmiş değil, hatasını söylemişti. Şöyle demişti, seni insanlara hac aylarında umre yapmaktan, hac ile umreyi birleştirmekten yasaklıyorsun. Ben ise lebbeyk, Allahümme bihaccetin ve umratin diyorum. Onu uzaklaştırmadı, zira bu gerçekten tehlikeli bir uzaklaştırma olurdu. Şuna benzeyebilirdi. Kim cemaattene ayrılırsa cahiliye ölümüyle ölür. Bu kendilerine siyaset benimsemeyen bazı grupçukların kötülüğüdür. Benimseyen estağfurullah. Kendilerine siyaset benimseyen bazı grupların kötülüğüdür. Zira bunu büyük siyasete benzetmişlerdir. Yani bir halife gibi İslam devleti gibi hareket etmeye kalkmışlardır. Bunun üzerinde tıpkı büyük siyaset ve büyük imametin, halifeliğin hükümleri gibi hükümler yüklemişler. Biat edilmesini gerekli kılmışlar. Sonra bu biata vefa gösterilmesini şart koşmuşlar. Sonra buna vefa göstermeyenlere uzaklaştırma uygulamışlardır. Bu durum dinde Allah'ın yetki indirmediği bir bidat çıkarmadır. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Evet, kişi e, ilim sahibi olur. Mesela sahabeler umumiyetle çoğunluğu ilim sahibi kimselerdi. Delil sahibi kimselerdi. Kendilerinin elindeki sahih deliller sebebiyle onlarla amel ediyorlardı. Ve e, bu ilim sahibi olan kimseler birbirlerine muhalif davranabiliyorlardı. Muhalif oldukları kişi bu bazen halife olur. Mesela Osman bin Affan radiyalar biliyorsunuz bunu örnek verdik defalarca. Mina'da tam kıldı namazı. Bunun gerekçesi hakkında rivayetler var. Zühri Rahimullah'tan. Ee, Allah bilir hangi gerekçeye binaen tam kılıyor. Hepsi de olabilir. Ee, fakat bu gerekçelere İbni Mesud radıyallahu bilmiyordu. Hangi gerekçeyle Osman radıyallahu anh, e, tam kılıyordu bilmediğinden e, ileri geri konuştu. Yani doğrusu Allah Resulü iki kıldı burada, Ebu Bekir Ömer radıyallahu anh iki kıldı. Yani kabul edilecek iki rekat benim için dört rekattan daha sevimlidir. Böyle bir laf söyledi İbni Mesud radıyallahu anh. Fakat Osman Radyalan bu namazı kıldırınca gitti arkasına kıldı. Kendisine dediler ki, yani bu konuda uymasaydın ona, o da ihtilaf şehirdir dedi. Yani Müslümanların cemaatinden ayrılmak bir şehirdir, muhalefet şehirdir. Demek ki neymiş? E, kişinin bir delille binaen, kendi elinde bulunan bina binaen, e, kabul ettiği şeyin zıttına bir hareket etmesi söz konusu olabiliyormuş. Geçtiğimiz hafta zaten, e, cemaatle namaz meselesini örnek vererek bu konuyu açıklamıştık. Yani cemaatle hareket etmenin manası. Senin muhalif bir görüşün olabilir. Bu görüşün mesela denk olduğun ilim sahibi biriyle bir ihtilafsa, senin görüşün sanadır, onun görüşü onadır. Bu birbirinizden ayrılmayı, küsmeyi, işte, bu etmeyi, alakayı kesmeyi gerektirmez. Deliller birbirine galebe çalmadığı sürece. Ama cahil olanlar, her biri kendisini e bu mertebede görüp kendi kafasına göre menheç belirler, kendi kafasına göre hareket etmeye kalkar. Sonra da bu konuda eleştirilince ne yapar? Cemaatten ayrılır, uzaklaşır, çeker, gider. Bu farklı bir durum. Burada özellikle işte emir tayin edilen kişi mesela kendi aralarında bu meşru emirlik atıyorlar, tayin ediyorlar. Bu cemaate bu soruldu. Yani yaşanmış bir örnek veriyorum bu yüzden. İşte demiş ki herkes gece namazı kılacak. Mecbur koşmuş. Yani bu konuda itaat etmek zorunda mıyız? Sonuçta kitap ve sünnete uygun bir emir değil mi bu? Dediler. Dedim hayır kitap ve sünnete uygun bir emir değil. Çünkü kitap ve sünnete uygun emir bunun müstahap olmasıdır. Yani insan kendi gönülüye bunu kılar kılmaz. Mesela bir kimse sünnet namazları relatif sünnetleri mecbur tutamaz. O ona, ona kalmıştır. Cennette ev istiyorsa ne bileyim e, namazının eksiklerinin tamamlanmasını istiyorsa o ona kalmıştır. Kılar kılmaz. Sen bunu mecbur tuttuğun zaman Allah ve Resulünün farz kılmadığı bir şeyi sen ona farz kılmış olursun. Görünüşte sanki kitap ve sünnete uygun görünüyor ama muharif. Yani bu emir gece namazının kılmak görüşünde. Sünnet namazları kılmak yani bunların farz kılma taraftarı. Kendince farz kılıyor. es Bunda mesela sünnete ittibadenler buna muhalefet ettiğinde ne oluyor? Onu dışlıyorlar. İşte kınanan durum böyle şeyler. Evet, Allah izni verirse sonraki derste küfürleri kesin ise yöneticilere karşı ayaklanmak caiz midir? Sorusu var. Subhaneke Allah'u mevbiandik ve eşhedü enne ilahe illan ve estağfurke ve bileyk.